18 Mayıs 2017 Perşembe saatler 11 değerli dinleyenler Açık Radyo'dasınız 94.9 Yeşil Bülten'le radyolarınıza konuk olduk bu Perşembe günü de. Teknik Masada Selahattin Çolak tweetleriyle de değerli eşim Seçil Türkan ve ben Utku Zırı Yeşil Bülten'de bu haftada radyolarınızdayız efendim. Önemli meseleleri var bu haftanın da şüphesiz kısıtlı süremizde 25 dakikada ne kadarına değinebiliriz bilmeden en azından... En önemlisiyle bir başlayalım istedim. Sonrasında detaylandıracağımız konu başka olacak ama geçen hafta da malum. Geçen hafta bugün öğrendik bu cinayeti. Ali Ulvi Büyük Nohutçu ve eşi Aysin Büyük Nohutçu Antalya'da evlerinde ölü bulundular. Bir şahıs para için ben bu cinayeti işledim dedi, teslim oldu. Ali Yumaç ismi de. Ve o anda gözaltına alındı. Şimdi bir soruşturma devam ediyor bu konuya ilişkin. Detayları o soruşturma aslında belirleyecek. Ee, çok şüphe uyandıran olaylar var. Ee, açıkçası bunu söylemek gerekiyor. Ee, burada bu çok şüphe uyandıran oya olaylar nedir? Bu iki çift biliyorsunuz oradaki yaşam mücadelesini sürdüren iki çiftti ve Mermer ocaklarına, taş ocaklarına karşı belki de Türkiye'de emsali görülmemiş derecede önemli, büyük bir e, mücadele yürütmekle meşguldüler. E, bu tabii bir yandan öldürülmelerine gerekçe mi oldu? Bu çok kuvvetli bir iddia. En azından adli sürecin cevap vermesi gereken sorular. Biz soruları sorabiliriz. Orada da cevapları bulacağız diye umuyoruz. Dün bir haber yer aldı bazı basında. E, çiftin avukatı olarak... Evet. Um konuşan Fikri Doğan avukat Fikri Doğan e, şüphelinin olayda kullandığı düşünülen silahın bulunduğunu ancak kesin olarak bu silahın kullanıldığı dair bir delil bulunmadığını söyledi. Silah bir yakının evinde ele geçirilmiş ancak silahın olayda kullanıl kullanılmadığını bilmiyoruz dedi ve olay büyük ihtimalle münferit şeklinde bir e, açıklama yaptı. Ben de e, Ali Ulvi Büyük Nohutçu'nun ve eşinin avukatlarından biriyle konuştum dün ve o hem bu çevre yaşam mücadelesinde Ali Ulvi Büyük Nohuç'un hep yoldaşı olmuş da bir avukattır. Kendisi e, İsmail Tunç Bilek avukat ve kendisinden bazı detaylar aldım. Onun da ısrarla altını çizdiği şey şu münferittir veya işte yaşam için mücadele ettiği sebebiyle öldürülmüştür. Bunların hiçbirini diyemeyiz ama dedi biz bu ihtimallerin hepsinin sonuna kadar soruşturulduğundan emin olacağız dedi. Soruşturma dosyası henüz elime ulaştı dedi e, Tunç Bilek ve soruşturma dosyasını inceledikten diğer detayları inceledikten sonra buradan şimdiden duyuralım önümüzdeki hafta kendisi yayınımızda olacak. E, soruşturma sonucunda elde edilen veril en azından bizimle paylaşabileceklerini paylaşacak ve ee, burada detaylarını konuşacağız bir de tabii bu taş ocakları mermer ocakları meselesi zira mücadelelerini yaşatmakta oldukça önemli Ali Ulvi Bey ve eşinin ee, o meselenin ne kadar ağır sonuçları olduğunu da yine önümüzdeki haftaki programda konuşacağız o zamana kadar belki gazete duvarı açarsanız orada e, Önder Algedi'nin bu hafta kalem aldığı bir yazı var. Orada bazı detaylara ulaşabilirsiniz. Öylesi yazıların çoğalması dileğiyle diyelim. Bu mücadelenin e, Ali Ulvi Bey e, şahsında e, ve belki ismiyle bile sürdürülmesi gereken bir mücadele olduğunu söylüyoruz. Yeşil Bülten'de çok şey borçludur Ali Ulvi Bey'e. E, çok kez yayınımıza bağlanmış. Çok kez Antalya'da Mermen Ocaklarına, Finike'de Taş Ocaklarına karşı ormanları savunduğu o mücadelelerini bizlerle paylaşmıştı o mücadelelerin detaylarını toprağa bol olsun diyelim hem kendisine hem de eşi aysin büyük Nohutçu'ya devam edecek olursak bir günden maddesini daha hızlı e, size işaret edip geçelim yenilenebilir enerji ile ilgili bir tartışma e, çıktı bu geçen haftadan bu yana bir e, Önce sosyal medyada sonra da basına yansıdı. Biz de Yeşil Bülten'de yenilenebilir enerjinin vahşice kullanımına dair sorunları, bazı sıkıntıları bunların hepsini e, konuşmaya, dile getirmeye çalışıyoruz. Çok konuşulmayan şeyler olduğu için de bir anlamda e, mümkün mertebe bunları e, bu konudaki gelişmeleri de aktarmaya çalışıyoruz ki akıllarda hep bir kalsın. E, o soru iyidir çünkü acaba mı diye soralım hep. E, bu kez tartışmanın gündemi e, bir e, yenilenebilir enerji. Enerji konferansı ee, ve bu yenilenebilir enerji konferansının sponsorunun bir kömürcü şirket olması kömür yatırımları olan bir şirket olması Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin tepkisini çekiyor. Bu konferansa katılan davet edilen bir dernek kendileri ama velakin bu şirketin adını gördüklerinde Yıldırım Enerji'nin adını gördüklerinde e, diyorlar ki böyle şey olmaz bu insanlar kömür yatırımı yapıyorlar. E, gelip burada yenilenebilir enerji konferansında konuşmamalılar diyor ve e, konferansı tertip eden Eurosolar'ın da Ürosaların ee, baş, Başkanı sanıyorum hala e, Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar'a da e, Tepki gösteriyorlar Bu notuda düşmüş olalım Bir günden Serbay Mansur oğlunun Haberini aktardık Gelelim bu haftanın meselesine Hasankeyf bir e, Yıllardır devam eden bir mücadele Olarak hatırlıyor Tüm e, Türkiye Hasankeyf'i Bu kez Sanıyorum ben öyle andım ama şimdi konumuzda biraz daha detaylandırırız. Hasan Keyif mücadelesinin artık resmi olarak e, kaybedildiğini söylemek mümkün. Zeynel Bey Türbesi taşındı. Yeni yerinde şu anda Zeynel Bey Türbesi. Sekiz tarihi eser daha var ardından e, yeni yerlerine taşınacak. E, önümüzdeki yüzyıllarda belki yeni kuşaklar Zeynel Bey Türbesi'nin... Eski yerini hatırlamayacaklar bilmeyecekler bile eğer biz kayıtları bırakmazsak eğer biz bunları konuşmazsak bunu da söyleyelim yaşananın ne olduğunu tarif etmek açısından da önemli geleceğe gelecek nesillere bir tarih bırakmak açısından da önemli Ilı Su Barajı sebebiyle Hasankeyif yok olma tehlikesi altındaydı. Yıllardır bir mücadele sürüyor. Tarkanlar mı geçmedi, Sezen Aksu'lar mı geçmedi bu mücadelenin içinden. Ama velakin Zener Bey türbesinin taşınması sembolik anlamı itibariyle de Hasankeyf mücadelesinin kaybedilmesidir. Ben diyorum ama tabi daha önemli bir görüş için telefon attığımızda Hasankeyfi kurtarma girişiminden, yaşatma girişiminden Kemal Üner var. Ee, merhaba. Merhaba, merhaba. Şimdi ilk olarak benim bu söylediğim cümleye katılır mısınız? Onu soracağım Kemal Üner. Yani Hasan Hasankeyf'in yıllardır devam eden Hasan Hasankeyf'i kurtarmak için süren bu mücadele Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasıyla birlikte artık kaybedildi diyebilir miyiz? Ee, yani ben katılmıyorum açıkçası. Şöyle ki, yani bu mücadele böyle kısa vadeli bir mücadele değil. Yani e, başka örnekleri de var. E, barajların tamamen bitti ama e, suların e, Suda altında kalmayan e, yerleşim bölgeleri de var. Yunanistan'da ne Latin Amerika'da atladığım kadarıyla bir iki baraj vardı yine böyle. Hasan Kev açısından da yani henüz her şey bitmiş değil. E, hem hukuki mücadele hem devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, yani Bu konuda biz ümidimizi kaybetmiş değiliz. Denelber Türbe sadece bir parçaydı. E, Hasan Kev'den taşınan e, yani o yüzden e, devam edecek yani biz ümidimizi daha etmemiş etmedik Peki. Devam edecek vurgunuz önemli. Ben de altını çizeyim. Ben dediğim gibi bir sembolik anlamda Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması, baraj inşaatının bitmeye oldukça yaklaşmış olması ve bir sular altında kalma durumu yaratılırsa da eğer zaten nihayete ermiş olacağı. Ya da belki barajlar yıkılır bir gün, o sular çekilir, oradan yine tarihi şehirler çıkar ortaya. Şüphesiz bunların hepsi olabilir. Ama ve lakin çok, çok boyutlu bir mücadele sürdü yıllar boyu Kemal Üner. Evet. Yani. Şunu, evet. şunu, ben şunun altını çizmek istiyorum yani Hasan Kef e, yani coğrafya kader diyorlar ya Hasan Kef'in de kaderi e, ne yazık ki bu şekilde herhalde çizilmiş şimdi Hasan Kef mücadelesi verildiği zaman e, bu basit bir mücadele olmuyor ne yazık ki hem bölgedeki tartışma süreci hem son işte bu geçen sene e, ilan edilen o hal e, yani en ufak bir tepkiyi Hemen terörle mücadele kanunu kapsamında koyup oradan soruşturma açan ne yazık ki savcılar var. Yani ben Lenerbe Türbesi'nin taşındığı gün oradaydım. Yani, e, izlemek istedim o taşıma işlemini. Yani binlerce insan gelmiş oraya. Batman merkezden, çevre illerden Hasan Kefi Yerel'inden. Ve yani trajik ki tek bir çık bile çıkmadı orada. Yani o binlerce insanın belki yüzde doksanlar aslında bu taşıma işlemini onaylamıyordu. Ama ee, orada bir ses çıkarması durumunda bir itiraz etmesi durumunda başta ne geleceğini de tahmin edebiliyorlar. Ee, hal böyle olunca e, ister istemez insanlarda bir e, çekingenlik, bir korku e, panik durumu da oluşabiliyor. E, bu yüzden e, bir dönem işte e, çok üst seviyelerde bir mücadele dönemi oldu. Mücadele süreci oldu. E şimdi son yaşanan işte bu çatışmalı süreçler bu o hal, insanların işlerini kaybediyor olması e, çevre mücadelesini bu sefer yerel halk e, üzerinde lüks olarak görülüyor. İnsanlar çevre mücadelelerini artık e, e, kendileri için bir lüks görüyor. Başka ihtiyaçları, e, başka gereksinleri için e, mücadele vermek zorunda kalıyorlar. O yüzden bu dönem için evet Hasan ki mücadelesi biraz yetersiz. Ee, istediğimiz bir boyuta değil ama ben e, böyle devam edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bu sadece bir parçaydı. Zene ve Tübesi. Evet, bir bir e, yeri vardı Hasan Kefislerinde. Bizler nazarında da öyleydi. Ama bizim bu taşıma işlemi için açtığımız dava henüz bitmiş değil. Evet yerel mahkeme ve evet, evet, depresi davamız, evet, davamız evet. ama bölgedere mahkemesinin e, önünde oradan bir e, olumlu bir karar çıkmasını bekliyoruz ya da daha sonra sad Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nde bu dosyayı yine götüreceğiz. Yine Bundan sonra taşınacak yapılarla ilgili yine biz davalarımızı açacağız. Yine hukuki süreçlerini başlatacağız ve devam edeceğiz. Yani henüz her şey bitmiş değil. Yani karamsar olmamak gerektiğini düşünüyorum. Güzel. Çok iyi oldu. Yani sizin oradan, e, oralardan bize e, bu biraz daha iyimser olma gerekliliğini hatırlatmanız da önemli oldu. Bir dava var diyorsunuz taşınma işlemine dair ve o, evet. o henüz noktalanmadı. Bir kere bunu evet. kesin bekleyelim diyorsunuz değil mi? Yani bunu beklemekte fayda var. Ee, yani yerel biraz davanın içeriğini isterseniz. Açmak rica ederim. edeceğim ama çok önemli birkaç şey söylediğiniz onların altını bir kez daha çizelim e, dinleyenlerimiz evet. için yani dediniz ki kaderi coğrafyasıyla birlikte çizilmiş bir yer Hasan Keyif ve evet. oraya sadece belki acılı bir şekilde o taşınma işlemini izlemeye binlerce insan geldi hepsi karşıydı belki de yüzde doksanı karşıydı evet. ama evet, ses evet. çıt bile çıkmadı orada zaten Aynen. güvenlik önlemlerini gördük yani tonlarla evet. geniş güvenlik önlemleriyle taşındı o türbe e, evet. insanlar istemiyordu oranın bölge halkı bunu istemiyordu ama ses çıkarırsak ne olur Allah bilir diye düşünüyorlardı Aynı, büyük bir ihtimalle. Evet, evet. E, bu da önemli bir noktası. E, şunu sorayım peki bu, bu iş böyle olmadığı zamanlarda yani Hasan Keyif için ses çıkarmanın daha meşru olduğu zamanlarda Sezen Aksu'nun şarkılar söylediği, Tarkan'ın konserler verdiği zamanlarda neden kazanılmadı peki o dönem bu mücadele sizce Kemal İner? Yani o dönem neden kazanılmadı? Yani belki şarkı e, yani başka nasıl anlatayım yani o dönemde bir hukuk siyasi bir hukuk süreci vardı hükümet tarafı işte STK tarafları ve siyasi partiler tarafı aralarında nasıl bir ilişkiler ağı gelişti onu tam bilemiyorum. Yani o dönemde de çok <gülüyor> mücadele çok yüksekti. Mücadele her alana yayılmıştı. Binlerce insan gelip oralarda günlerce e, kamplar kuruluyordu. Hükümet tarafından da aslında olabilir mi, olamaz mı? Aslında bu kadar e, e, barajın yapımı bu kadar aslında e, çok e, hükümet açısından e, yeteli gitmiyordu. Yani zaman zaman e, barajın inşaatının birkaç ay, hatta bir yıl durduğu, durduğunu görüyorduk. Yani Biraz belki o zaman STK'lar ve siyasal partiler belki de kandırıldı aslında hükümet tarafından. Biraz yani, yavaşlatıldı proje diyorsunuz. Yavaşlatıldı. Uyutuldu sonra tekrar evet, ortaya çıktı. Yani ikili ilişkilerde ne söylendi, kendi aralarında ne söylediler onu bilemiyoruz. Hani orada evet belki olmayacak bile denilmişti. Çünkü zaman zaman bu konuşuluyordu aslında. Hükümet de istemiyor. Belki de yapmayacak. Belki de iptal edecek. Ya da bu şekilde durduracak Zamana yayacak. Yani o tür şeyler de vardı. E şimdiki aşamada son süreçler işte bu çatışmalık süreci tekrar daha başlaması işte o hal dönemi artık kesinlikle e, hükümetin e, nazarında artık bu işin olacağı ve aslında e, bunun bir namus meselesi hale getirdiği de görülüyor. Yani bu basit aslında bir baraj inşaatı değil. Yani e, bir e, bir yani bir savaşa dönüştürmüş. İlla bir ben zafer sembolüne belki dönüşmüş durumda diyebilir miyiz Kemal Üner? Bir zafer yani evet, kazanılmış olacak o baraj. Yani evet oradaki Zener Bey Türbesi taşındı. Zamanında işte oradaki işleri biz gördük. Mühendisleri biz gördük. Herkes birbirine sarılıyor. Sanki buradan taşınan e, bir taş yiyonuyormuş gibi. Burada taşınan bir e, tarihi bir yapı değilmiş gibi. Böyle birbirlerini kutlamalar, zafer araları. Yani tabii üzücü oldu. Peki e, davanın detaylarına geçmeden son bir soru daha. E, evet. Bu Ilı Su Barajı'ndaki ısrarın sebebi sizce neydi? Yani bölgeyi de bilen biri olarak soruyorum. Bir güvenlik barajı olduğu yönünde de çokça konuşuldu, tartışıldı Ilı Su Barajı. Bu ısrar güvenlik kaygılarıyla mıydı sadece? Yani burada evet bölgede bunun bir güvenlik barajı olduğu e, açıkça söyleniyor. Hatta Kara'nın da işte 2000'lerde MGK e, toplantısında alındığı ve bu barajın bu şekilde başlandığı e, yani insan arasında e, sıkça konuşulan bir durum. Hı hı. Yani yani çünkü enerji başka... üretmesi o kadar yani o enerjiye şart da değil başka pek çok yerden alınabilir. Bir tarihi siteyi, tarihi kenti yok etmeyi gerektirecek bir enerji üretilmeyecek o barajda herkes biliyor bunu. Yani sadece Mısır Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma ihalesine yaklaşık 16 milyon TL para ödenmiş. Ne? Bu Erbuş şirketine ve Hollandalı Dreser şirketine. Yani aslında bu, sadece bu para bile Hasan Kef'in e, turizmini çok yukarılara taşıyabilirdi. Yani buradan çok daha fazla 2-3 katlı gelir elde edilebilirdi. E, işte, bu sadece bir parçası Zeynel Bey. Hatanker projesi içerisinde ZRB türbesi sadece bir parçası 16 milyon TL. E Bunun yanında 7-8 e, tane eser daha var. Taşımada. İmam Abdullah Külli Külliyesi e, var İmam örneğin. İmam Abdullah, Kızlar Camii gibi, artlara ait bir hamam var. Hı hı. E, yani evasla bir bütçesi var. Ben şeyi çok de çok söyleyeyim dilerseniz evet. e, ona da baktım bir yandan. E, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapmış e, ikinci eser olan İmam Abdullah Külliyesi'nin taşınma ihalesini örneğin. 7 evet. eser daha var. Hepsi için ayrı ayrı ihaleler yapılacak. Siz de diyorsunuz ki 16 milyonda ilk ihale. Evet 16 milyon sadece denev ve türbesinin taşınması için verilen para. Bütçesi 16 milyon TL. Yani bu kamuoyuna yansıyan bütçe Tabii. Ee, ba başka bir şey var mı onu bilemiyoruz. Evet yani bir de işte dinleyenlerimiz düşünsünler bizim üzerine söyleyecek çok e, lafımız yok gerçekten. Sadece evet. bu tarihi eserlerin taşınması için milyonlarca dolar harcanıyor efendim. Evet. E, evet. Bu eserler taşınmasa orada pek çok başka enerji yatırımı mümkün enerji üretmek için. Güvenlik için de pek çok farklı güvenlik yöntemi mümkün. E, bir tarihi kenti e, sular altında bırakmadan. E, milyonlarca dolar orada Hasan Hasankeyf'e Batman'a harcansa tabii... Değil mi? Sizin de dediğiniz gibi evet. kroniler bambaşka sonuçlar olacak. Peki, umutlu olmamız gereken duruma dönecek olursak, yani davalar ne aşamada, ne durumda şu anda süren Şimdi davalar? Genel ve türbesi için açtığımız dava yerel mahkemeden edildi. Az önce de ifade ettim. Şimdi biz bunu Bölge Mahkemesi'ne taşıdık. Şimdi orada şöyle bir, e, bir durum var. Biz yerel mahkemeden de bunu talep etmiştik. Desteği daha önce e, bir bilim kurulu heyeti oluşturulmuş. Bu bilim kur işte çeşitli üniversitelerden çeşitli e, Profesör Doçent hocalar var bunlardan e, taşma işlemini olur şeklinde onama şeklinde bir rapor almış biz bu raporun e, taraflı olduğunu yeniden bir rapor alınması gerektiğini ve bir keşif yapılması gerektiğini talep etmiştik Yani ben e, o raporları inceledim o sözleşmeleri inceledim ve e, şuna kanaat getirdim Bilim kurulu heyeti kesinlikle Hasan Kef'e gidip o Zener Bey Türbesi'nde devamındaki eserleri görmüş değil. Yani üniversitelerde masalarına getirilen raporu önlerinde koyulan raporu izahlamak suretiyle bu raporları mahkemeye sondular. E, bu açıdan ben Danıştay'dan e, ya da Anayasa Mahkemesi'nden ileri, ileriki zamanlarda bu kararın bozulabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, teşekkür eden heyet... E, bağımsız, tarafsız bir heyet değil. Yani mahkemenin başka üniversitelerden bu konuda uzman, daha önce bu konuyla ilgili çalışmalar yapmış hocalarla akademik kulatı olan bir heyetle yerinde bir keşifle bu kararı vermesi gerekiyorken maalesef mahkeme daha önce aldığı raporu dikkate alarak e, davamızı reddetti. E, bu, bu, biz bu itirazla Bölge Yeteri Mahkemesi'ne gittik. Yani Bölge Yeteri Mahkemesi'ne henüz dava sonuçlanmış değil. E, eğer oradan da red gelirse biz Danıştay'ı ondan sonra Anasya Mahkemesi'ne e, dosyayı taşıyacağız. Evet. E, anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Anayasa Mahkemesi sonrası da süreçler var. Hukuki süreç evet, bitmez. Ahim var. Yani ay burada biz bu hukuken bu meselenin takipçisi olacağız diyorsunuz. Zaten e, Hasan keyfi Yaşatma girişimi, sizin de sözcülüğünü yaptığınız girişim e, ne olduysa orada çivi çakıldıysa açıklamasını yaptı, gitti basın açıklamasını yaptı, pankartlarıyla e, evet. o durdu önünde. Yani bunları hep yaptığınız ama ben hep yani uzaktan da seyredebildiğim zaman zaman sizinle de konuştuğum kadarıyla hep yalnız kaldığını hissettim. Hasankeyf'i yaşatma evet. girişiminin Batman'da e, bu mücadelesinde bunu da belki bir not olarak ben şahsi görüşüm olarak ifade etmiş olayım e, evet. Kemal Üner. Peki geçen hafta bir mesele konuştuk, bir mesele tartıştık biz bu stü stüdyoda. E, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Acele kamulaştırmayı, mülkiyet hakkı ihlali sayan bir karar verdi geçen evet. hafta. Ee, Mehmet Oruş'un e, Dersim'de Peri Vadisi'ndeki Pembelik Barajı için a, açtığı dava işte idare mahkemelerinden reddedilip oradan anayasa mahkemesine e, gitmişti. E, ya, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından mülkiyet hakkının ihlaline iki e, talebi vardı AYM'den. Hem maddi hem manevi tazminat istedi. Maddi manevi tazminatı da aldı ama mülkiyet hakkı ihlalinden alındı evet. bu maddi manevi bir tazminatta. Şimdi ahim süreci var orada da daha. Şimdi bu e, örnek emsel karar için e, soruyorum. E, evet. Hasankeyf için de böylesi bir emsel karar idare mahkemesi veya anayasa mahkemesi sürecinde e, işe yarayabilir mi? Çünkü orada da kamulaştırma vardı yanlış bilmiyorsam. Değil yani mi, açıkçası ben e, bu Sınceli'ye ilgili verilen kararı en üst değerlendirme şansı bulamadım. E, ulaşamadım ona. Hı -hı. Fakat anayasa mahkemesinin böyle bir dönemde bu tür bir kararı vermesi çok değerli bir karar ve önemsenecek bir karar. Ee, yani bizim hastane Kep açısından da acele kamulaştırma yönünde e, takım e, sıkıntılar var. yani hı hı. Acele kamulaştırma burada yapılmadı diyebiliyorum. Daha hı hı. normal bir kamulaştırma işlemleri yapıldı. Ama Anayasa Mahkemesi'nin mülkiyet e, hakkından iler kararı vermesi dediğim gibi e, önemsenecek ve önemsenmesi gereken değerli bir karar yani ileriki zamanlarda biz de bunu kullanabiliriz tabi bizim dosyalarımızın da şey, anayasa makalesinin önüne gelmesi gerekiyor bu bu açtan biraz zaman. Zaman gerekiyor. Zaman gerekiyor. Son bir soru Kemal Ünler. Ee, evet. Şimdi Hasankeyf'de esnaflık yapan, yaşayan o tarihi kentte, tarihi bölgede yaşayan esnaflar da çok dertliydi. Ee, taşınıyordu evet. oradan o insanlarda. Yani Hı -hı. O, o, o o aşama ne durumda? Yani taşındı mı herkes yeni evlerine, yeni dükkanlarına ya da sürüyor yani mu? kamu binaların Hı -hı. E, neredeyse hepsi tamamlandı. At orada faaliyet gösteriyorlar. Yeni Hasankeyf eleştirilmesinden faaliyet gösteriyorlar. Fakat... E, Hasankeyf yerleri için yapma konusunda daha henüz yeni başlandı. Yani yaklaşık bir bir sene sonra da biteceği öngörülüyor. ama Ama kefi esnafı da halkı da şunu gördü: ee, Hasan, mevcut Hasankeyf yerleşkesindeki evleri desteği tarafından kamulaştırınca e, çok düşük meblalarda kamulaştırma işlemleri hı hı. oldu. Fakat yeni Hasankeyf'te yap yapılan konutlar bu nevdaların iki üç kat üzerinde bir e, ücretle şimdi işte satılmaya çalışıyor çalışlıyorlar yani şu görülüyor desteği e, o konulardan e, bir tacir gibi kâr edecek yani kar etme güdüsü içerisinde o, e zira çıkardı, o genel şimdi ihalelerde 16 milyona türbe, Zeynel Bey türbesi taşınıyorsa o para evet, gerekir tabii Evet parasını da biraz. bir şekilde buradan çıkaracaklar yani. Hı hı. Evet, tabii biz o e, yeni Aslenkev gelişkisi için çıkarılan iki genelgenin iptali için de Danıştay'a dava açmış. Bu iki davamız da sürüyor, hala devam ediyor. Evet bakalım oralardan da ne çıkacak? İnsanlar da rahatsız diyorsunuz. O ona sa satın alındı. Ona kamulaştırıldı binaları, dükkanları, evleri. Otuza evet, e, evet. satılmaya çalışılıyor yeni yerleşkede diyorsunuz. Genel yani bir rahatsızlık bir, hakim evet. anladığım kadarıyla orada. 2 katına yeni evler <gülüyor> satılmaya çalışılıyor. E şimdi Zener Bey türbesi taşındı tamam türbe. İmam Abdullah türbesi taşınacak. E peki o Hasan Kef e, halkının e, mezarları var orada. Atalarının, analarının, babalarının mezarları Onlar nasıl taşınacak? Yani insanlar aslında bu iş art sona doğru gittiği zaman işte evet bu bir yıkım olacak bir facia olacak. Bu daha yeni görüyorlar. Evet. Gönülü sevdik en başta aslında bunu idrak edebilseydik ama maalesef artık şimdi yeni yeni idrak edilmeye başlanıyor. Görüyorlar yani, ama ne yazık ki evet. ses de çıkaramıyorlar. Odun da bahsetmiştiniz o konudan da. Evet. Bir şey dersek Yani, yani buradaki mücadeleyle Ege'de yapılan bir çevre mücadelesi ne yazık ki aynı olmuyor. Yani evet. sonuçlar aynı olmuyor. Mücadele aynı olmuyor. O yüzden böyle. Kemal Üner çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet. Vakit ayırdığınız için, bu ederim. detayları paylaştığınız için. Çok sağ, sağ, olun. Olun, sağ olun. İyi yayınlar. Sağ, sağ olun. olun. Hasan Keyif Yaşatma Girişiminden avukat Kemal Üner... Batman'dan yayınımıza bağlandı. Yıllardır Hasankeyf'i yaşatma girişimi bir mücadele yürütüyor orada. Hasankeyf'i kurtarabilmek için, o tarihi yapıyı kurtarabilmek için, geçmişi binlerce yıla kadar geriye giden o bölgeyi kurtarabilmek için. Artık son dönemece gelindiğinde de, ki ben Zira programı Zeynel Bey türbesi taşındıysa Hasankeyf artık kaybedilmiştir diye açtım. Kemal Üner biraz daha, ...belki bir şeyler daha yapılabilir... ...umudu kaybetmeyelim dedi... ...onu da... ...onun da altını çizelim... ...zira o çok daha iyi bilir... ...oralarda o işi... Ee, ...insanların rahatsızlığından bahsetti ama... ...belki de bizi ilgilendiren... ...biz İstanbul'da yaşayanları... ...biz Batı'da yaşayanları ilgilendiren en önemli tarafı bu işin... ...orada verilecek bir yaşam mücadelesi... ...Batı'daki gibi olmuyor dedi Kemal Üner... ...insanlar korkuyor sesini çıkartmaya... ...bir şey demeye... ...başına ne gelir bilemeden... O açıdan belki de hani şu eski zamanları biraz dönüp düşündüğümüzde Sezen Aksulu, Tarkanlı, Hasan Keyif mücadelerini keşke bugün de olsa demeden edemiyor insan. Yeşil Bülten'i noktalayalım bugünlükte de. değerli dinleyenler. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. yeşil bülten